bu türküsü diğer bir adı da hani Üsküdar'a giderken aslında pek çok ülkede var olan bir müzik, çok kültürlü bir e, yapısı var. Biz onun başına bir bölüm ekledik, e, o Melodiye bir pirelüt e, ekledik ve ikisini birlikte e, seslendiriyoruz, arda arda seslendiriyoruz. Kendimize göre bir düzenleme, bizim müzik an, yapma anlayışımıza uygun bir düzenlemeyle yeniden yorumladık. Bu da bizim yorumumuz. Müzik Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da bu haftada beraberiz. E Programı Ali Kazım Aktağ, Efkan Rende duo'dan dinlediğimiz İstanbul türküsüyle başladık. 2012'den bugüne popülerlikten uzak, işte büyük bir tevazuyla sessiz sedasız geleneksel müziğimize, yeni bir tat kazandıran ikiliye, geçtiğimiz yıl sesiyle Ayşegül Aykaç'ta, katıldı. E, Trio'nun müziği yorumlama tarzını ben çok beğeniyorum. İşte bazen gitar solist olarak öne çıkıyor. İşte yeri geliyor bağlama e, öne çıkıyor ve zaman zaman da e, vokalleri önde duyuyoruz. Anadolu'dan Balkanlara, İran'dan Azerbaycan'a ve dünyanın çok daha farklı coğrafyalarından beslenen bir repertuarları var. İşte geçtiğimiz günlerde Kaş Antik Tiyatro'da e, sahne alan grubu. Bundan sonra da sık sık sahnelerde Dinleme şansını bulacağız. Ayşe Gülay Kaç, Ali Kazım Aktağı ve Efkan Rende trio ile geçtiğimiz hafta sonu buluştuk. İşte az önce dinlediğimiz İstanbul Türküsü'nü, ilerleyen dakikalarda dinleyeceğimiz Rumeli Türküsü Deryaları, İran'dan Bayat-i Shiraz ve ona bağlı Azeri Türkü Yalgızamı ve Karadeniz'den Çay'ın öteye Türküsünü canlı olarak kaydettik. İşte grubun daha önce çeşitli müzik platformlarında yayınlanmış şarkılarını ve türkülerini de bu programda dinleyeceksiniz. Bizler programı kaydederken çok büyük keyif aldık. Umarım sizler de aynı keyfi programı dinlerken alırsınız. Lafı çok uzatmadan sizleri Ayşegül Aykaç, Ali Kazım Akta ve Efkan Rende trio ile baş başa bırakıyorum. Kilinin kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? İlkan Tabii ki hocam. Ee, biz yıllar önce ee, Ali Kazım hocamla beraber aynı okulda çalışıyorduk. Ee, orada tanıştık ilk olarak. Birlikte ne yapabiliriz diye düşündük. O zaman önümüzde böyle bir bağlama gitar enstrümanların, oda müziği, anlamında kullanan pek örnek yoktu. Ee, bazı çalışmalar vardı ama e, çok şeyi yoktu onların bir derinliği yoktu. Biz o konuda ne yapabiliriz diye başladık ve bugünlere kadar geldik. Yaklaşık yani 10 yıl, 2012 değil mi? Yani, 2000'linin evet, evet. başladığı. 10. Yani. yılımızı bu sene evet. <gülüyor> tamamladık. 10. Yani. İlk konserimizi sayıyoruz aslında. Onun öncesi de var da. Hı -hı. E, biz ilk konser, ilk sahneye çıkışla beraber 10 yıl diyoruz Halbuki ki daha eski bir durum Hı -hı. var ya. Yani. İkiniz de eğitimcisiniz aynı zamanda. Sadece yorumcu ve icracı değil. Evet. evet. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı'na kitap da hazırladınız değil mi siz Efkan Hocam? Evet. Benden önce Ali yazdı. Ben evet. Ali'nin açtığı yolda ilerliyorum aslında. Evet. Onun kariyer sürecinde 2006 2006'da başladık. Biz evet, evet. kitap süre, yazdığım sürecini. Güzel Sanatlar Liseleri, Bağlama Ders Kitapları ve Bağlama Öğretim Programı'nı yazdık biz. 2006'dan 2016'ya kadar devam eden 10 yıllık bir süreçte kullanıldı bu tüm okullar tarafından. Sonra yeniden bir yeni bir yapılanma başladı sanat eğitiminde, bakanlıkta. Ondan sonraki süreçte de Efkan Hocam şimdi gitar kitaplarını yazıyor. Evet. Birimiz bağlama eğitimine, diğerimiz gitar eğitimine, örgün eğitimde böyle bir katkı sağladık. Bir tane albüm yaptınız bu arada değil mi? Evet, albüm ve tekliler. 10-12 parçayı beklemeden yaptıkça paylaştık. Ali Kazım Hocam sizin başka albümleriniz de var bildiğim kadarıyla. Değil evet, mi? Değişik var. gruplarla yaptığınız, biraz ondan söz eder misiniz? Evet, yani farklı gruplarla yaptığımız işler de var. Bizim bir bağlama beşimiz vardı, 2000'li yıllarda çok popüler bir gruptu. Bağlama orkestrasıydı, küçük bağlama orkestrasıydı, o çok popülerdi. Ondan sonra işte orkestra koro albümümüz oldu. Benim kendi solo albümlerim var, iki tane. İşte yabancı gruplarla, yurt dışından çeşitli topluluklarla beraber yaptığımız işler var. Evet, evet e, albüm sayısı biraz yüksek bu. <gülüyor> Öyle görünüyor bunları toplayınca. İkili de repertuar seçimini nasıl yaptınız? E, aslında bizim hedefimiz e, keşfetmekti. E, yani bu iki çalgıyı nasıl bir arada kullanırızı arıyorduk aslında. E, bunu yaparken de bize bir malzeme lazımdı. Öncelikle hazır malzemelerden faydalanmaya çalıştık. İkili için yazılmış, farklı çalgılar için yazılmış repertuarları inceledik, onları çaldık. Çok uzunca bir süre araştırdık yani ardından kendi düzenleme anlayışımıza uygun olarak kendi fikirlerimizi ortaya koyabileceğimiz düzenlemeler yapmaya çalıştık. Bunu yaparken de Anadolu coğrafyası başta olmak üzere Balkanlar, işte o Orta Asya olabilir. işte Azerbaycan'dan eserlerimiz var. Yani bir şey koymadık. İran'dan var. İşte hani sınır koymadık. Hatta Brezilya'dan da var. Evet, evet, ya yani evet, aslında Evet, bizim şeyimiz world müzik. Dünyanın neresinde olursa olsun üretilmiş her müzik eseri bir değerdir bizim için. Ve onu tatmak, ona yeni bir yorum kazandırmak da bizim hedeflerimizden biridir. Alevi müziğine, alevi deyişine dair bir örnek dinletebilir miyiz? Tabii. Bugün ben primi gördüm. E, Gül Türküsü nam değer. Bu bir alevi vektaşi müziği. Dio'yla e, albümden sonra yaptığımız e, en kapsamlı düzenlemelerden bir tanesi. Bağlama hmm. ve gitar geniş e, enstrümanlar var. Bilmiyorum, bir vokal eksikliği hissettiğimiz hmm. gün geldi değil mi? Doğru, doğru. <gülüyor> İnsan sesi bence en güzel enstrüman. Çok ee, sonra sanıyorum Ayşe Hanım devreye girdi. O çok güzel bir e, buluşma oldu. Aslında bizim de e, ilk hedefimiz şeydi. E, bu iki çalgıyı e, hani rüstünü ispat etmeye çalışmak. O da hmm. müziğinde çok zengin bir duyuş elde edildiğini, icra olanaklarının hmm her e, parçaya uyabileceğini göstermeye çalıştık. Sanırım biz bunu e, kendimiz tatmin olunca, kanıtlayınca e, biz de bir vokal olsun e, ve biz e, onunla da neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık ve karşımıza Ayşe Gülçik'te. tanışmanızın hikayesini bence, programdan önce bence onu dinleyelim Ayşe Güler'imden. Ben de yıllardır öğrenci hazırlıyorum. E, Konservatörlerin hem hem ortaokul, hem lise hem üniversite akademelerine. E, tabii kendi okulum olan e, İTÜ'ye belli sayıda öğrenci gönderdim. E, bu öğrenciler sayesinde aslında e, Ali Kazım hocamın dikkatini çekti ki beni e, telefonla aradı e, ve aslında tebrik etti. Kendisi nasıl anlatır bilmiyorum ama e, ben çok onara oldum beni aradığı için. Sonrasında e, çalışmalara başladık, bir araya geldik ve bir anda bir... Trio ya evrilmiş oldu aslında bu çalışmalar, denemeler diyelim daha doğrusu. İyi yani nefes tekniği dersleri veriyorsunuz ama yani şimdi bir şeye bakıyorum yani tiyatro için tiyatro müzikleri de Hı -hı. yaptınız hatta sahnede yer aldınız değil mi? Evet. 2019'da en iyi sahne müziği ödülü, hafif evet, ecale. Evet. Evet, nihayet makamıyla, Kumar elinin bünyesinde oluşturduğu nihayet makamı oyunuyla e, müziklerini Burçak Çölü'nün e, yaptığı oyunda e, en iyi müzik ödülünü aldık. Ben de bu müziğin, e, müziğin seslendirmesini yaptım açıkçası. Sane sürecimiz hep vardı ama tabii ki e, trio anlamında biz daha doğrusu ben kendimi e, ses alanında daha çok en iyi ifade ettiğim arkadaşlarla beraber çalıştığımı düşünüyorum açıkçası. Ki hani öncesinde de Cavit Mürtezaoğlu ismini görüyorum. Değil mi? Onunla evet, evet, İran ve Azeri Mugamları çalışmışsınız. Evet, çok uzun yıllar Cavit hocamla beraber çalıştık. Onun asistanlığını yaptım. İran ve Azeri müziği üzerine eğitimler aldım. Sonrasında eğitmenlik yaptım bu konuyla ilgili. Şimdi hem ses eğitmenliği yapıyorum, hem genel müzik eğitmenliği yapıyorum. Bir de Bir adım var. devam ediyor. Evet. Değil mi Tebriz'den Toros'a albümünde? Tebriz'den Toros'a albümünde vokal kayıtlarımız var. Onun Sonrasında Akapella çalışmaları yaptık yine kendi grubumuzda. Bir Evet, etnik vokal grubuna evet. da e, dahil oldunuz. Evet. Sonra Peki. serüven başladı trio olarak Tekliler. <gülüyor> 2021 mi? Ne zaman trio'nun kuruluşu aşağıya? Pandemi öncesinde tanıştık... Ali bir gün beni aradı. Ben bunu konserlerde anlatıyorum. Hı hı. İnanılmaz bir ses buldum Efkan dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ali kolay kolay beğenmez. E, hakikaten e, ses konusunda çok seçicidir. E, ben de şaşırdım. İyi bir dinleyelim dedik. Hı hı. E, bir gün güzel bir buluşma yaptık ve neler üretebiliriz diye bakarken e, Ayşe'nin sesini ben de çok beğendim. Mutlaka bir şeyler yapmalıyız dedik. Sonra Çok güzel. E, işte kapanmalar başladı, pandemi, pandemi oldu. Biz de o süreçte çalışmalarımızı hızlandırdık. Hı. E, pandemi sürecinde yanlış hatırlamıyorsam üç tekli yayınladık. Daha sonra arda arkası e, geldi, konserlere dönüşmeye başladı. Türk sanat müziğinden bir örnek dinleyelim mi? Şey evet, görüntü, işte, siz anlız eder misiniz? Dinleyelim tabii ki. E, Efkan Hocam'la yaptığımız bir e, trio'dan ayrı duo <gülüyor> vokal ve gitar, gitar olarak. Voka. Sağladık bunu. Kimseye etmem şikayet sizlerle. Nihavent şarkı değil mi? Bu Kemal Serkis Efendi'nin evet. Nihavent evet. şarkısı. Peki dinliyoruz. <gülüyor> İstikbalime Sadece salon müziği değil ama yaptığınız değil mi? Yani işte kaçtık açık evet. havada sahne aldınız. Yani aslında böyle bakınca bu tür projeler, bu tür planlı müzik açısından söylüyorum, planlanmış projeler, üzerine çalışılmış projeler sadece konser salonlarında oluyormuş gibi görünüyordu. Aslında biz de öyle düşünüyorduk. Kaçtan böyle bir davet alınca, Kaş Klasik Müzik Festivali'nden böyle bir davet alınca biz de teknik olarak bir yapılandıralım dedik. Bakalım açık havada ne yapabiliyoruz diye. E, tabii bu sadece şey, e, kullandığımız araç geleceğin buna uygun olmasıyla ilgili bir şey. E, yoksa yaptığımız tabi tabii her yerde seslendirilebilir. E, bir modifiye ettik, e, çalgılarımız açık havada o, o cihazlara uygun, uyumlu hale getirdik e, vesaire. Ve bir konser yaptık ve gayet güzel oldu. Ve çok tatmin edici oldu. Bizim için de şöyle bir şey olmuş oldu. Biz de öyle düşünüyorduk. Yani sadece konser salonlarında konser vereceğiz diye düşünüyorduk. Ama açık havalar şimdi ideal olduğunu gördük. Çok da tatmin edici oldu. Bu bizim için de ilginç bir deneyim oldu yani. <gülüyor> güzel bir deneyim oldu bu konser. Çok güzel. Tabii ortamın büyüsünden da bahsetmek lazım. Likya uygarlığına ait bir e, e, açık hava tiyatrosunda e, bir de konumu da çok müthişti gerçekten. Bildiğim kadarıyla Türkiye'nin denize en yakın anfi an, an, tiyatrosu. tiyatrosu oradaymış. Hı hı. E, biz de... Orada e, büyülendik yani ortamdan ve sanırım müziğimize de yansıdı. Daha önce var mıydı Üçlü'nün Trio'nun konseri? Kaç... Şöyle vardı. E, İlk konser. Bağlama Gitar diyor olarak e, organize edilen bir konserde Ayşegül zaten bizi dinlemeye gelmişti. E, önce sürpriz yapalım diyorduk onu sahneye davet dedim. Sonra hazırlıklı olmayabilir diye ona da çıtlattık. Birkaç parçaya e, çalıştıklarımızı. Hı -hı bizimle birlikte sahnede seslendirdi ortam çok değişti tabi sadece enstrümantal müziğin enerjisiyle Ayşe Gül'ün katta enerji çok farklı ben şey sanki eksik puzzle gelmiş gibi hissediyorum çok ee, güzel. konserlerimizde de iki e, repertuarı da karışık kullanıyoruz yani bizim konsere gelenler hem enstrümantal müzik dinliyorlar hem de e, vokal müziğin de örneklerini e, dinliyorlar şöyle bir değer kattı bize Ayşegül sesini bir enstrüman gibi de kullanabiliyor yani ayırt etmek mümkün değil o da müziği anlamında söylüyorum. bizim çaldığımız enstrümantal eserlere de bir anlam katmış oldu biz heyecanlandırıyor bu proje çok güzel ya şöyle ben sizi geçen yıl tanıdım bizim Ahenk müzikten Sercan çok da severim. Çok güzel işlere de imza atıyor. O bana bir videonuzu yollamıştı. Bu tek kapıdan çıktım evet. yorumumuzun yer aldığı ki hatta ondan sonra da konuşmuştuk. işte bir dayanışma etkinliğinde de yer almıştık o türküyle. E, tabii sonrasında yani ben çok büyük beğeniyle, keyifle takip ediyorum sizi. Hani bugün de biraz e, işte bugüne kadar yaptığınız işleri e, dinleyelim diye bir araya geldik. Türkiye arası daha verelim mi? Bir Rumeli'den bir yine bir canlı kayıt e, ne çalacağız? Tabii ki. E, Aman bire deryalar diye bildiğimiz e, e, halk şarkısını çalalım size. E, bunun da kısaca e, öyküsünü anlatmak isterim. Tabii. E, biz e, işte bağlama gitar diyor sürecinde on gün önceden bahsediyorum. E, eserler ararken. Karşımıza bu halk şarkısı çıktı. Bunun bir out olduğunu öğrendik ve sözlerinden de zaten anlaşılıyor. Fakat bu çeşitli nedenlerden dolayı düğünlerde çalına çalına biraz oyun oynanan bir şey ritme ulaşmış ve bağlamından koptuğunu fark ettik ve biz bunu out gibi düzenlemek istedik. Biz bunun e, bizim algıladığımız e, şekliyle ve orijinal haline yani ağıt e, mistizmine uyarladık. E, ve Diyo'dan sonra da Ayşegül'ün katılmasıyla sesi de ekledik buna. Çok güzel. Umarım dinleyicileriniz beğenir. Peki dinliyoruz. ünüzün ortak tarafı akademik dünyadan gel geldiniz ve öğrenciyi yetiştiriyorsunuz yani eğitimcisiniz bir taraftan da bence bu da çok önemli hem bu yaptığınız işi besliyor hem yani yeni kuşaklar bu anlayışı hissederek yaşayarak belki bu müziğin gelişimine katkıda bulunacaklar ee, öğrencinizi bir model oluyorsunuz müziği sadece teorik olarak anlatıp geçmeyen onu aynı zamanda gerek kayıtlarda gerek sahne üzerinde sunan bir model olunca öğrenciler motivasyon çok daha da artıyor. Onlara bir vizyon da kazandırıyorsunuz. Bu anlamda bu tür çalışmaların hani öğretmenler tarafından da yapılmış olması çok değerli diye düşünüyorum. Çünkü öğrenci yansımayı da görüyoruz. Yani o öğrenci sizi model olarak alıyor ve o da bir şeyler yapmak istiyor. Biz eğitimciliği de çok seviyoruz. Öğrenci yetiştirmeyi de, kendi alanımızda kendimizi geliştirmeyi de, sahneye çıkıp şarkı söylemeyi veya çalmayı da. Aslında veriyoruz. şey ben şunu hissediyorum hani siz dinlerken kendiniz için çalıyorsunuz En başta söylüyorsunuz evet. keyifle yani o videolarda da izliyorum bunu Hı -hı. bu bence çok önemli çalacağımız yine canlı kayıt olacak bir açıklar mısınız bu şarkya dair? Evet, evet bayatışraz mugam olarak adlandırdığımız bu e, eser aslında Türkiye'de makam olarak geçen ama İran'da mugam olarak işitleyebileceğimiz bir tanım bir kavram. Ee, makam Bayat Şiraz, bir İran Azeri makamı. Doğaçlama ve düzenleme ağırlıklı e, icra ettiğimiz bu eserden hemen sonra yine e, Azerbaycan'a gideceğiz. Yalgazan'la devam edeceğiz. Ya den cano'nun dilinde <Gülüyor> canan istemez ya Ooh. Yeah. Peki hedefiniz nedir triyoda? Ondan söyleyebilir misiniz biraz? Tabii. Türkiye'de hakim bir anlayış var, ee, bir söyleyenler ve çalanlar diye iki ayrılıyor <gülüyor> müzik dünyası. Hı -hı. Şimdi böyle olunca aslında girift işler ortaya çıkmıyor. Yani insanlar beraber çalışmıyor maalesef. Yani ben müzik dünyasının içindeyim ve çok uzun yıllardır bunun içindeyim. İnsanlar çalışmıyor. Meşhur bir müzisyen şeyi vardır, espirisi vardır, bir prova bir konser diye. Yani en fazla çok da planlıysa iki prova bir konser oluyor. Yani tasarlanmamış işler ağırlıklı olarak gidiyor. İnsanlar hep böyle işler sunuluyor nedense. Şimdi biz bağlama gitarda da aynı şeyi hedefledik. Planlı, yazılmış, çizilmiş, üzerinde düşünülmüş bir e, proje olsun istemiştik. Bunun aynısının e, trio e, versiyonunu yapmak istedik. Yani insan sesi olduğunda istediği gibi okuyan bir insan ve altında ona sadece o an eşlik eden insanlar olmaktan ziyade 3 solist ve 3 eşlikçi Çok olmayı güzel. planladık. Kesinlikle. Asıl hedefimiz bu. Ve bunun ben bu konuda bir örnek olmasını istiyorum. Yani bizim de tabii bu konuyu geliştireceğiz, çalışıyoruz, hala üzerine çalışıyoruz. İleride veya şimdi bu tür çalışmalar yapan insanlara örnek olmasını istiyoruz. Yani yapılan çalışmanın içinde ses de olsa, çalgı da olsa, beraber de olsa bu şeyler, bu o da müziği topluluklarında planlı iş yapılması lazım. Yani halk müziği de olsa bu, başka bir world müziği kapsamında başka bir dünya müziği de olsa çalışılmış, dizayn edilmiş işler olmasını arzu ediyorum. Ben en azından dinleyici olarak bunları duymak istiyorum artık. Çünkü ben dinleyemiyorum yani plansız, programsız, çalışılmamış, düzenlememiş işler. Ya bir prova, bir konser işler artık müziği evet. de cevapı <gülüyor> şey tatmin etmemeye başladı. Evet. Ben dinleyici olarak bu tür işlerin daha çok saygı duyulması gerektiğini ve daha çok tarabildirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dinleyiciye saygı gösteren bir anlayış bu. Dinleyicinin ayırdığı vakti saygı gösteren bir iş olduğunu düşündüğüm için bir dinleyici olarak bu tespiti yapıyorum yalnız onu söyleyeyim. Yoksa tabii yaptığımız işin niteliğini dinleyenlere karar verir. Yani bu konuda okay. iddialı değiliz ama bunun ona bir model olmasını öngörüyoruz biz yani. Model olacağını da düşünüyorum ben açıkçası. Bizim şu anda üçlü olarak yani tasarlanmış bir konserimiz oldu. Kaşığı kastedersek, ondan önceki de var ama e, üçlü olarak hazırlandığımız konserin geri dönüşünü biz e, konserden sonra e, gelen insanlardan öğrendik. Ben mesela bir yorum aklımda kaldı. Şey dedi, sanki üç kişi değildiniz dediler. Çünkü işte Ali'nin bahsettiği şey var burada. E, düşünülmüş, tasarlanmış, oradaki her sesin e, bir fonksiyonu ve e, bir estetik e, tasarımı var. Bu da dinleyene yansıyor ki bu yorumu yaptılar. Şey yani tabi tasarlanmış ama aslında doğaçlamaya da çok tabii ki. yatkın evet. bir iş yapıyorsunuz değil mi? Evet. Yani, mesela Ayşegül'ün vokali yani gerçekten evet. mükemmel yani gitar bağlama evet. harika işler evet. çıkarıyor. Evet. Ama ben sizi tanıdıktan sonra keyifle dinliyorum. Evet. Umarım hani duo yaklaşık 10 yıl oldu değil mi? 2012 evet. Frio'nun da ömrü çok uzun evet. olacağını ben tahmin ediyorum. Umarız öyle olur. Programa yine bir canlı kayıtla devam ediyoruz. Ayşe Gülay Kaç, Ali Kazım Akta ve Efkan Rendetiriyor bir Karadeniz Türküsünü yorumluyorlar. E, çay öteye. nöteye. İt elüm yali, sırtında ben. Keseyi unlu suni keseyi unlu aç beyaz peştekten mali bir göre coğrafyası ve komşu coğrafyalardan e, genellikle işte çalıp söylüyorsunuz. Bence bunun e, yani yurt dışında da karşılığı var e, diye düşünüyorum. Umarım yani o kanal da bir an önce açılır grubunuza. Evet biz ürettikçe mutlaka bir yerlere gidecektir diye düşünüyoruz. Programın sonuna geliyoruz. E, dinleyicilerimiz sizi nasıl takip edebilirler? Yani sosyal medya hesaplarınızı da burada... Evet. Duyuralım önce. bence de. Dinleyicilerimiz öncelikle Bağlama Gitar diyor üzerinden e, bize ulaşabilirler. Instagram hesabımız var. E, onun dışında her birimizin e, tek tek Instagram Kişi hesapları, kişisel hesapları, hesapları mevcut. Oradan inceleme şansları olabilir. Çünkü yaptığımız her etkinliği e, mutlaka oradan da paylaşıyoruz onun dışında Spotify tabii evet, yani Spotify. YouTube oradan bunlar yani. resmi yayınlanmış eserler ve evet. çalışmalar tabii oralarda mevcut. Arzu edenler oralardan dinleyebilir, takip edebilir. Klipleri YouTube üzerinden, müzikleri de Spotify üzerinden dinleyebilirler. Evet programın süresi bitiyor ama bence yani çalışkan bir grupsunuz, sürekli üretiyorsunuz. Bir süre sonra ben yine bir nedenle bir araya gelelim diyorum bugünden. Sağ olun. Son olarak ne demek istersiniz dinleyicilerimize, müziğe dair yani yaşadığımız dünyaya dair? Ben e, herkesin dinleyici olarak seçici davranmasını evet, tavsiye ederim. İyi müzik dinlesinler. Tabii ki tür ayırmıyoruz. İyi müzik Tabii. ve kötü müzik vardır zaten. Evet. Biz e, ne mutlu ki bizi açık radyoya davet ettiniz. Ben dinleyicilerinizin oldukça kaliteli müzikler dinlediğini düşünüyorum. Onlara sizin aracınızla ulaşmak bizim için büyük bir, bir onur. E, Teşekkürler. Vallahi. Ben de büyük keyif alıyorum. Yani iyi müzik yapar sizin gibi insanlarla bir arada olmak büyük keyif. Evet. Ee, hocam, siz ne demek istersiniz? Yazmı hocam. Bizler de uzun yıllardır Açık Radyo dinleyicisiyiz. Aynı zamanda. Dikkatle takip ediyoruz. Ee, yani e, zaten çizgisini ve yayınlarını beğendiğimiz bir radyoda olmak bizim için çok güzel. Ee, dinleyicilerinize e, sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Yeah. E, tabii iyi müzik dinleyelim diyoruz ama zaten iyi müzik dinliyorlar o yüzden buradalar. <gülüyor> evet. Öyle diyeyim. Ben teşekkür ediyorum bu, bu yayın için, program için. Evet. Ayşe Gülhan. Evet. Benim büyük radyo programımdı. Evet. Ve bunu sizinle gerçekleştiriyor <gülüyor> olmak benim için de büyük bir şans ya benim için, oldu. Ya benim çok, için de. Çok keyifli bir söyleşi ve dinletiydi bence. Büyük keyif. Benim evet. için de. Çok Memnunum gerçekten burada çok, olmaktan. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar sağ olun beni konuk ettiniz evinize, radyoya konuk oldunuz açık radyoya. Devamını getirelim derim ben. Tabii ki. Umuyoruz. Ayşegül Aykaç, Ali Kazım Akta ve Efkan Rende Trio'nun bugün programda çalamadığımız çok sayıda şarkısı, türküsü var ve onları müzik platformlarından dinleyebilirsiniz. Babil'den sonranın program kayıtlarına Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Programı Instagram hesabından da e, takip edebilirsiniz. E, programı grubu tanımama vesile olan e, türküyle kapatmak istiyorum. E, Ali Kazım Aktağ'ın bağlamanın sınırlarını zorladığı, işte Efkan Rendi'nin gitarını ustalıkla kullandığı e, Türkiye Ayşe Gülay Kaçın nefis sesi e, son noktayı koyuyor bir Amasya türküsü tek kapıdan çıktım Yüzüm Peçeli haftaya pazartesi 13'te 95.0 açık radyoda Babil'den sonra programında yeniden buluşabilmek dileğiyle ben Ercüment Gürçay hepinize sağlıklı, huzurlu gönlünüzce yaşayabileceğiniz güzel bir hafta diliyorum hoşçakalın bilden sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Erjiment Gürçay